Üçüncü Kısım Eskişehir Hayatı Risale-i Nur'un gittikçe imkişaf ettiğini, iman ve İslamiyet'in kuvvetlenmeye başladığını anlayan gizli din düşmanları, Bediüzzaman gizli cemiyet kuruyor, rejim aleyhindedir, rejimin temel nizamlarını yıkıyor gibi, uydurma ve hükümeti aldatıcı tertip ve ithamlarla, 1935 senesinde Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde İdam kastıyla ve muhakkak surette mahkum edilmesi direktifiyle hakkında dava açtırılıyor. Bunun üzerine, dahiliye vekili ve jandarma umum kumandanı, teçhiz edilmiş askeri bir kıtayla birlikte Isparta'ya geliyorlar. Isparta, Afyon yolu boyunca süvari askerleri yerleştiriliyor. Isparta vilayeti ve civarı askeri birliklerle kontrol altında bulunduruluyor. Bir sabah vakti, masum ve mazlum zaman. İnzibagah'ından çıkarılarak talebeleriyle beraber elleri kelepçeli olarak kamyonlarla Eskişehir'e sevk ediliyor. Yolda Bediüzzaman ve talebelerine yakın bir alaka duyan müfreze kumandanı Ruhi Bey kelepçeleri çözdürüyor. Bu suretle namazlar kazaya bırakılmadan yola devam ediliyor. Hakikati ve Bediüzzaman'ın masumiyetini idrak eden müfreze kumandanı Bedüzzaman ve talebelerinin bir dostu olmuştur. 120 talebesiyle Eskişehir Hapishanesine getirilen Sait Nursi tam bir tecrid-i mutlak içerisine alınarak kendisine ve talebelerine dehşetli işkenceler tatbikine başlanıyor. Bediüzzaman Sait Nursi kendisine yapılan bu işkence ve azaplara rağmen 30. Lem'a ve 1. ve 2. Şu'aları teelif ediyor. Hapisteki birçok kimseler Üstad Bediüzzaman hapse girdikten sonra ıslah nefsederek nefs ederek mütedeyyin bir hale geliyorlar. Gizli dinsizler, Isparta havalisinde, Bediüzzaman ve talebeleri idam edilecek diye propagandalar yaptırarak, korku ve dehşet saçıyorlar. Haşiye, evet zulmün sonu, zalimin mahvına olarak öyle tecelli eder ve etmiştir ki, o planları yapanlar, şimdi ölümün idamı ebedisine mahkum bir vaziyette, cehennemin esfel-i yuvarlanmakta, Tam malubiyet ve cehennem azabından daha şiddet azaplar içerisinde şevketi sönmüş olarak zelilane bir ömür geçirmektedirler. Bediüzzaman ise iman ve İslamiyetin bahadır ve kahraman bir hadimi olarak İslami bir izzet ve imani bir şehametle hala yaşamakta, Kur'an ve iman hizmetini devam ettirmekte ve İslami zaferleriyle Müslüman Türk milletine ve alemi İslam'a manevi bayramlar idrak ettirmektedir. Diğer taraftan, Bediüzzaman hapse konulmasından mütebellit, muhtemel bir isyan hareketinin vukundan korkan istibdat ve Ceberut devrinin hükümet reisi, şark vilayetlerine seyahate çıkıyor. Halbuki Bediüzzaman, ömrü boyunca müspet hareket etmeyi düstur edinmiş, birkaç adamın hatasıyla yüzer adamların zarar görmesine sebep olunamaz demiştir. Bunun içindir ki yapılan o kadar gaddarane zulümler esnasında bir tek hadise meydana gelmemiş ve Bediüzzaman Said Nursi talebelerine daima sabır ve tahammül ve yalnız iman ve İslamiyete çalışmayı tavsiye etmiştir. Ve bu gibi avhamların dinsizlik hesabına maksadı mahsus lahusuyla getirildiğini herkes anlamıştır. Bediüzzaman 120 talebesiyle beraber 1935'te Eskişehir ağır ceza mahkemesine ediliyor. Ani yapılan araştırmalarla elde edilen bütün risale ve mektuplar meydanda olduğu halde mahkumiyetlerini intaç edecek bir delile rast gelinememiş ve neticede kanaat vicdaniye ile keyfi bir surette Said Nursi'ye 11 ay ve 15 arkadaşına da 6'şar ay ceza vererek mütebaki kalan 105 kişiyi beraat ettirmiştir. Halbuki isnat edilen suç sabit olsaydı bedüzzaman Said Nursi'nin idamına ve arkadaşlarının da hiç olmazsa ağır hapsine hükmedilecekti. Nitekim bu yersiz karara Bediüzzaman itiraz etmiş ve bu cezanın bir beygir hırsızına veya bir kız kaçırıcısına layık olduğunu belirterek, kendisinin ya beraatına veya idamına veyahut yüz bir sene hapse mahkumiyetine hükmedilmesini ısrarla istemiştir. Burada harika bir hadiseyi nakletmeden geçemeyeceğiz. Şöyle ki, Bediüzzaman hapisteyken bir gün o zamanın Eskişehir şehir i Umumi'si, Üstad'ı çarşıda görür. Hayret ve taaccüble ve vazifesine son vereceği ihtariyle, Hapishane müdürüne, Ne için Bediüzzaman'ı çarşıya çıkardınız? Şimdi çarşıda gördüm der. Müdür de, Hayır efendim, Bediüzzaman hapishanede, Hatta tecrittedir. Bakınız diye cevap verir. Bakarlar ki, Üstad yerindedir. Bu harika vakıa, Adliyede şahi olur. Hakimler bu hale akıl erdiremiyoruz diye birbirlerine naklederler. Haşiye Aynen bunun gibi bir vakıa da Bediüzzaman denizle hapsindeyken olmuştur. Üstadı Halk iki üç defa muhtelif camilerde sabah namazında görür. Savcı işitir. Hapishane müdürüne pür hiddet. Bediüzzaman'ı sabah namazında dışarıya camiye çıkarmışsınız der. Tahkikat yapar ki Üstad hapishaneden dışarı katiyen çıkarılmamış. Eskişehir hapishanesindeyken de bir cuma günü hapishane müdürü katip ile otururken bir ses duyuyor. Müdür bey, müdür bey. Müdür bakıyor bediyü zaman yüksek bir sesle. Benim mutlaka bugün Ak Camii'de bulunmam lazım. Müdür, "Peki efendi hazretleri." diye cevap veriyor. Kendi kendine herhalde hoca efendi kendisinin hapiste olduğunu ve dışarıya çıkamayacağını bilemiyor diye söylenir ve odasına çekilir. Öyle vakti, Bediüzzaman'ın gönlünü alayım, Ak Cami'ye gidemeyeceğini izah edeyim düşüncesiyle, üstadın koğuşuna gider. Koğuş penceresinden bakar ki, Bediüzzaman içeride yok. Hemen jandarmaya sorar, İçerideydi, hem kapı kilitli cevabını alır. Derhal Cami'ye koşar, Bediüzzaman'ın ileride, birinci safta, sağ tarafta namaz kıldığını görür. Namazın sonlarında Bediüzzamanı yerinde göremeyip hemen hapishaneye döner. Hazreti Üstad'ın Allahu Ekber diyerek secdeye kapandığını hayretler içerisinde görür. Bu hadiseyi bizzat o zamanki hapishane müdürü anlatmıştır. Bediüzzaman Sayit Nursi'nin Eskişehir Mahkemesi müdafaatından bir kısmı. 1935. Eskişehir Mahkemesi'nde Sayit Nursi'nin siyasi şeylerle meşgul olmadığı takuk etmiş. Sadece bir ayet-i kerimeyi tefsir eden bir risalesinden dolayı ceza verilmiştir ki ayet-i kerime tefsirinden dolayı bir müfessiri cezalandırmak dünyanın hiçbir mahkemesinde görülmemiştir. Elbette ve elbette büyük bir adli hatadır. O müdafaadan bir parça. Ey heyet-i hakime, beni dört beş madde ile ittiham edip tevkif ettiler. Birinci madde, irtica fikriyle dini alet edip. Emniyeti umumiye ihlal edebilecek bir teşebbüs niyeti olduğu ihbar edilmiş. El cevap. Evvela imkanat başkadır, vukuat başkadır. Her bir fert çok adamları öldürebilmesi mümkündür. Bu imkanı katil cihetiyle mahkemeye verilir mi? Her bir kibrit bir haneyi yakması mümkündür. Bu yangın imkanı ile kibritler imha edilir mi? Saniyen yüz bin defa haşa. İçtigal ettiğimiz ulum imaniye, rıza ilahiyeden başka hiçbir şeye alet olamaz. Evet, güneş kamera peyk ve tabi olmadığı gibi, saadet-i ebediyenin nurani ve kutsi anahtarı ve hayat-ı uhreviyenin bir güneşi olan iman dahi, hayat-ı aleti olamaz. Evet, bu kainatın en muazzam meselesi, ve şu hilkat-ı alemin en büyük muamması olan sırrı imandan daha ehemmiyetli bir mesele-i hikainat yoktur ki bu mesele-i sırrı iman ona âlet olsun. Ey heyeti hakime, eğer bu işkenceli tevkifim yalnız hayat-ı dünyeviyeme ve şahsıma ait olsaydı, emin olunuz ki 10 seneden beri sükût ettiğim gibi yine sükût edecektim. Fakat tevkifim çokların hayat-ı ebediyelerine ve muazzam tılsım-ı keşfini tefsir eden Risale-i Nur'a ait olduğundan yüz başım olsa ve her gün biri kesilse bu sır azimden vazgeçmeyeceğim ve sizin elinizden kurtulsam elbette ecel pençesinden kurtulamayacağım. Ben ihtiyarım kabir kapısındayım. İşte o müthiş tılsım-ı kainat olan Kur'an-ı Hakimin o muazzam keşfini göze gösterir bir surette tefsir eden Risale-i Nur'un o tılsıma ait yüzer meselelerinden bu herkesin başına gelecek olan ecele ve kabre ait yalnız bu sırrı imana bakınız ki acaba bu dünyanın bütün muazzam mesaili siyasiyesi, ölüme ecele inanan bir adama daha büyük olabilir mi ki bunu ona alet etsin çünkü vakit muayyen olmadığından her vakit baş kesebilen ecel ya idam-ı ebedîdir veyahut daha güzel bir aleme gitmeye terhis tezkeresidir. Hiçbir vakit kapanmayan kabir, ya hiçlik ve zulümatı ı ebediye kuyusunun kapısıdır, veyahut daha daimi ve daha nurani baki bir dünyanın kapısıdır. İşte Risale-i Nur, keşfiyat-ı kudsiye-i Kur'aniye'nin feyziyle, iki kere iki dört eder derecesinde ile gösterir ki, eceli, idam-ı ebediden terhis vesikasına ve kabri, dipsiz hiçlik kuyusundan müzeyyen bir bahçe kapısına çevirmeleri, şüphesiz kat'î bir çaresi var. İşte bu çareyi bulmak için, bütün dünya saltanatı benim olsa, bilâ tereddüt feda ederim. Evet, hakiki aklı başında olan feda eder. İşte efendiler, bu mesele gibi yüzer mesaili imaniyeyi keşf ve izah eden Risale-i Nura, evrak-ı muzırra gibi, haşa yüz bin defa haşa, siyaset cereyanlarına alet edilmiş Garazkar kitaplar nazarıyla bakmak, hangi insat müsaade eder, hangi akıl kabul eder, hangi kanun iktiza eder? Acaba istikbal neslatisi ve hakiki istikbal olan ahiretin ehli ve hakimi Zülcelal'i bu suali müsebbiblerinden sormayacaklar mı? Hem bu mübarek vatanda bu fıtraten dindar millete hükmedenler elbette dindarlığa taraftar olması, ve teşvik etmesi vazifeyi hakimiyet cihetiyle lazımdır. Hem madem laik cumhuriyet prensibiyle bir tarafa ne kalır ve o prensibiyle dinsizlere ilişmez, elbette dindarlara dahi bahaneler ile ilişmemek gerektir. Salisen bundan 12 sene evvel Ankara reisleri İngilizlere karşı Hutuvate Sibt'te namındaki mücahadeatımı takdir edip beni oraya istediler, gittim. Gidişatları, benim ihtiyarlık hissiyatıma uygun gelmedi. Bizimle çalış dediler. Dedim, Yenisait öteki dünyaya çalışmak istiyor. Sizinle çalışamaz, fakat size de ilişmez. Evet, ilişmedim ve ilişenlere de iştirak etmedim. Çünkü, ananat-ı milliye İslamiye lehinde istimal edilebilir bir dehai askeriyi, ananı aleyhine çevirmeye ma teessüf bir vesile oldu. Evet, ben, Ankara reislerinde, hususan reisi Cumhurda bir deha hissettim ve dedim: Bu dehayı kuşkulandırmakla ananat anat aleyhine çevirmek caiz değildir. Onun için ne kadar elimden gelmişse dünyalarından çekindim, karışmadım. 13 seneden beri siyasetten çekildim. Hatta bu 20 bayramdır, bir ikisinden başka umumlarında, bu gurbette, kendi odamda yalnız mahpus gibi geçirdim, ta ki siyasete bulaşmam tevehüm edilmesin. Hükümetin işlerine ilişmediğime ve karışmak istemediğime delalet eden birinci delil. 13 senedir siyaset lisanı olan gazeteleri bu müddet zarfında hiç okumadığım, 9 sene oturduğum Barla köyünde, 9 ay ikamet ettiğim Isparta'da dostlarım biliyorlar. Yalnız Isparta tevkifhanesinde gayet insafsız bir gazetecinin dinsizcesine Risale-i Nur'un talebelerine hücumunun bir fıkrası istemediğim halde kulağıma girdi. İkinci delil, on senedir Isparta vilayetinde bulunuyordum. Dünyanın çok tahabbülatı içinde, siyasete karışmak teşebbüsüne dair hiçbir emare, hiçbir tereşuhat görülmediğidir. Üçüncü delil, hiçbir hatıra gelmeyen, ani olarak benim ikametgâhım bastırıldı, tam taharri edildi. On seneden beri en mahrem evrakımı ve kitaplarımı aldırar. Hem vali dairesi, hem polis dairesi, bu kitaplarımda siyaset hükümete ilişecek hiçbir maddeyi bulamadıklarını itiraf etmeleridir. Acaba on sene değil, belki on ay benim gibi sebepsiz nef yedilen ve merhametsizce zulüm gören ve işkenceli tazzik ve tarassut edilen bir adamın, en mahrem evrakı meydana çıksa, zalimlerin yüzlerine savrulacak on madde çıkmaz mı? Eğer denilse, yirmiden ziyade mektupların yakalandı. Ben de derim, o mektuplar birkaç sene zarfında yazılmışlar. Acaba on sene zarfında on dosta on ve yirmi ve yüz mektup çok mu? Madem muhabere serbesttir ve dünyanıza ilişmezler, bin olsa da bir suç teşkil etmezler. Dördüncü delil, müsaade edilen bütün kitaplarımı görüyorsunuz ki, siyasete arkalarını çevirip, bütün kuvvetleriyle imana ve Kur'ana ahirete müteveccih olmalarıdır. Yalnız, İki üç risalelerde, eski Said sükutu terk ederek bazı gaddar memurların işkencelerine karşı hiddet etmiş. Hükümete değil, belki vazifesini suistimal eden o memurlara itiraz eylemiş. Mazlumane şekvasını yazmış. Fakat yine o iki üç risaleyi mahrem deyip, neşrine izin vermedim. Has bir kısım dostlarıma münhasır kalmışlardır. Hükümet ele bakar ve zahire dikkat eder. Kalbe bakmak, Gizli ve hususi işlere bakmak hakkı yoktur ki, herkes kalbinde ve hanesinde istediğini yapabilir ve padişahları zemmeder, beğenmez. Ez cümle, yedi sene evvel daha yeni ezan çıkmadan, bir kısım memurlar sarığıma, hem hususi şafiice ibadetime müdahale etmek istemelerine mukabil, bir kısa risale yazıldı. Bir zaman sonra yeni ezan çıktı, ben o risaleyi mahrem dedim, intişarını menettim. ettim hem ez cümle Darul Hikmet-il İslamiye'de bulunduğum zaman tesettür ayeti aleyhinde Avrupa'dan gelen itiraza karşı bir cevap yazmıştım. Bundan bir sene evvel eski matbu risalelerimden alınan ve 17. lema namındaki risalenin bir meselesi olarak kaydedilmiş ve sonra 24. lema ismini alan kısacık tesettür risalesi ilerideki kanunlara temas etmemek için o tesettür risalesini setrettim. Her nasılsa yanlışlıkla bir yere gönderilmiş, hem o risale medeniyetin Kur'an'ın ayetini ettiği itiraza karşı müskit ve ilmi bir cevaptır. Bu hürrieti ilmiye cumhuriyet zamanında elbette kayd altına alınamaz. Beşinci delil, dokuz senedir bir köyde inzivayı ihtiyar ettiğim ve hayatı istimayeden ve siyasetten sıyrılmak istediğim ve bu defa gibi müteaddit başıma gelen bütün işkencelere tahammül edip, dünya siyasetine karışmamak için, bu on senede hiç müracaat etmediğimdir. Eğer müracaat etseydim, barla yerine İstanbul'da oturabilirdim. Ve belki, bu defadaki gaddarane tevkifimin sebebi, müracaatsızlıktan küsen, ve gururlarına dokunan Isparta valisinin, ve hükümetin bazı memurlarının garazlarından, veya iktidarsızlıklarından, habbe-i kubbe yapıp, Dahiliye vekaletini evhamlandırmasıdır. Elhasıl benim ile temas eden bütün dostlarım bilirler ki siyasete değil karışmak, değil teşebbüs belki düşünmesi dahi esas maksadıma ve ahvali ruhiyeme ve hizmet-i kutsiyeyi imaniyeme muhaliftir ve olamıyor. Bana nur verilmiş, siyaset topuzu verilmemiş. Bu halin bir hikmeti şudur ki hakayiki imaniyeye müştak ve memuriyet mesleğine giren birçok zatları bu hakaike endişeli ve tenkitkerane baktırmamak onlardan mahrum etmemek için Cenabı Hakk kalbime siyasete karşı şiddetli bir kaçınmak ve bir nefret vermiştir kanaatindeyim. Binbaşı merhum Asım Bey isticvap edildi. Eğer doğru dese üstadına zarar gelir ve eğer yalan dese 40 senelik namus kerane ve müstakimane askerliğinin haysiyetine çok ağır gelir diye düşünüp, Ya Rab! Canımı al diyerek on dakikada teslim-i ruh eyledi. İstikamet şehidi oldu ve dünyada hiçbir kanunun hata diyemeyeceği bir muavenet-i hayriyeye ve bir tasdike hata tevehhüm edenlerin çirkin hatalarına kurban oldu. Evet, Risale-i Nur'dan tam ders alan, bir su içer gibi kolayca terhis tezkeresi telakki ettiği ecel şerbetini içer. Eğer benden sonra dünyada kalan kardeşlerimin teellümlerini düşünmeseydim ben de ali cenap kardeşim Asım Bey gibi ya Rab canımı da al diyecektim. Her neyse benim sebebi ittihamımdan olan